Allah iman edenleri ancak doğru yola eriştirir diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle insanları yaratmış, dost doğru yolu göstermiş ve peygamberlerini göndermiş ve peygamberlerine ilk imanı ne yapmış? Şart kılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle de kitabında Bakara suresinde bizlere ne diyor? Onların iman ettiği gibi, İman ederseniz ancak kurtuluşa erersiniz. Kim bunlar? Sahabeler. Yani o sahabelerin iman ettiği gibi iman edersek ancak sırat-ı mustakimde gitmemiz mümkün. Yoksa sadece ben iman ettim deme ne yapmaz? Yerine gelmez. Bu da nedir? Ee, Allah Resulü ve Vesselam Medine'ye geldiğinde kardeşlerim orası kitap ehli insanlarla doluydu.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 İşte birincisi neymiş kardeşlerim? İman. İman dediğimizde sadece ben Allah'ı seviyorum, Allah'a iman ettim demek ne yapmıyormuş? Yeterli değil. O resulu da kabul edip tasdik etme, ondan geleni alıp hayata tamamen geçirmekle mümkündür. Yoksa imandan yoksun olanlar için doğru yolun olması mümkün değildir. Vallahi Allah Azze ve Celle Nahıl 104'te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 Sırat-ı Mustakim'deki şart, iman üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü daha önceki derslerde durduğumuz için çok daha fazla tefaratında bulunmak istemiyorum. İkincisi yöneliş kardeşlerim. Sırat-ı Mustakim'de olmayı arzu etme, bu konuda yegane hidayet ediciye yönelme. Yani yöneliş. De ki doğrusu Allah dilediğini saptırır ve kendine yöneleni doğru yola eriştirir.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 ...öğleni iki rekat kıldırıyor... ...ve bir ağacın gölgesine oturuyor. Bir bakıyor ki insanlar... ...namaz kılıyor. ne diyor ki, abone yeğenim bunlar ne yapıyorlar? E nafileleri kılıyor. Ömer diyor ki... ...e nafileleri diyor kılacaksak... ...biz niye farzı ikiye indirdik ki diyor. Ben Allah Resulü... ...aleyhisselatü vesselam ile yolculuğa çıktım... ...sefere çıktım... ...o hiçbir seferinde namazlarını... 2'den fazla ne yapmadı? Yapmadı...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 Ve Ali selamü aleyhi ve namazdan sonra diyor ki: "Neden çıkarttınız ayakkabılarınızı?" Onlar diyor ki: "Ya Resulullah, vahiy geldi zannettik ve bir an olsun tehir etmek istemedik." diyor. Görüyor musunuz yönelişi? Allah Resulü Ali selamü aleyhi ve Cibril diyor, Ayağımın altında necaset olduğunu söyledi, ben onun için çıkarttım." Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla ve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 Hepsi de çok önemli maddeler dikkat ederseniz. Yoldan sapma genelde neden olur kardeşlerim? Bugün mesela bir tasavvufu ele alsak, tasavvufçuların yani şeyhlerin müritlerini nasıl kandırdıklarını biliyor musunuz? Allah'la görüştüğünü söylerler. E peki Allah'la görüşen peygamberi niye takmazlar? Vahiy kime geldi? Allah Resulü'nla. Bakın şimdi şeyhlerin kandırmasına. Günümüzde en başta topluluk hangisi? Tabii. Nurcular. Peki Said-i Nurse'nin nurcuları nasıl cezbettiğini biliyor musunuz? Sikkeyi i Tasdiki Gaybi diye bir kitabı var. Orada keşven Ali'yi dört kere gördüğünü Ali kendisine birçok defalar gelip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 İşte falanın kalbine nüfuz etmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş, uçarlar, kaçarlar. Demek ki sırat-ı müstakimde olmanın üçüncü esası neymiş? Sünnet. Peki insan buna yani nasıl inanır Allah'a cümle? Evet. Yani, Kur'an ve sünnetten haberi olmayınca insanı çok rahat. Şimdi e, biz daha önceki derslerde anlatırken toplumun ifsadı iki şekilde dedik değil mi? Bir, ataları taklit.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 ya anlamamışlarsa veyahut e, Şura suresinde Allah'ı Azze ve Celle'nin görülme meselesinde Allah ne diyor Azze ve Celle? Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir perdarkasında ya da bir vahiy ile ya da gönderdiği bir elçi ile diyor. E, bu ayeti okuyan adam hemen şeyhe itiraz etmez mi? Ve tasavvufta da Risale-i Nur'da da dahil bu bu e,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 vahyi ne yapmış? Bununla e, tamamlamıştır. Ve Allah kendisinden razı olsun İbn-i da dediği gibi söz diyor geçersizdir. Amel olmadıkça. Söz amel de geçersizdir. E, doğru bir niyet olmadıkça. Söz amel doğru niyette geçersizdir. Sünnetten bir delil olmadıkça demiştir. Evet. Ve sünnette dinde temel taşlardandır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 bir gönül genişliğine sonuna kadar sahip olmak da sıratı müstakimin başka bir gereğidir. Şimdi bu noktada şöyle bir misal verelim. Mesela sünnetin zıttı ne? Bidat. Şimdi bidatlardan mesela e, neyi alalım? ele? Hatme'yi ele alalım. Hatmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Tasavvufta kısım e,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 şeyhe intisap edeceğin, rabıta edeceğin, kabul edilirse gireceksin. Şimdi anladınız mı sünnetin ne kadar genel olduğunu? Yani dindeki bir emire iman ettim diyen herkes ne yapabilirmiş? Uyabilir. Ve geneldir. Bütün Müslümanlara kucaklar. Ama sünnetin dışındaki bir bidata baktığımızda bu ne yapar? Sadece o bidata uyanlara. Mesela camiye gidiyorsunuz,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 Ha, dinden bir şey reddetti diye ne yapacaklar? Size saldıracaklar diyor. Ve her kim diyor onların saldırısına sabreder ve ecrini Allah'tan beklerse sizden elli tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü kendi aralarında yani o dönemde yaşayan insanların elli tanesinin sevabı mı? Hayır diyor. Bilak istiyor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 Hangi amel işlersen işle muhakkak peygamberi sünnetine müracaat etmedir. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim, gönül genişliği. Evet. Yani, e, Allah Resulü ve Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda Ayşe annemize ne diyordu? Onun ahlakı Kur'an diyor.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 Birçok mesele var ondan öğrendiğimiz ama neler yaptığını bilir misiniz? Hiç hayatını okudunuz mu? Hani mesela e, bir gün boşanıyordu Allah Resuluna geliyor. O da sen ama şeyine git akrabana. İttetini bekle. Sonra sana müracaat edenler olduğunda gel bana sor diyor ya. Muaviye gidiyor. Ömer gidiyor. Zeyd gidiyor. Sonra kapkara siyahi olduğu halde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 Medine'ne. Medine. Şöyle bir bakın. Nelerle uğraştığını görüyor musunuz o insanların? Kim kazandı? He? Evet. Allah bizlere de gönül genişliği versin. Sevgi, saygı, yardım görülmesi gerekli olan insanlara yardım etmeyi nasip etsin. Kopmayı, sünni bir takım sebeplerden dolayı ayrılığa gidenlerden değil,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 her Müslümanın nesidir? Görevidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine kafir diyenin bu sözü onda yoksa döner dolaşır ne yapar? Kendisine gelir. Yani Allah da zaten kendi yolundan sapanlar en iyisini bilen değil mi? Konumuzun başına dönecek olursak sıratı mustakim kelimesini anlatırken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 Allah'ın emrettiği şekilde dürüst olmamızdır. Ve bunun ayakta kalabilmesi için demek ki iman, yöneliş, sünnet ve akabinde de neymiş? Gönül genişliğinin muhakkak ne yapması? Olabilmesi gerekiyormuş. Allah bu dördüne hakkıyla e, uyanlardan eylesin. Devam edelim. Bunun da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 sayılmazsınız. Birbirimizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın, kıyettir. Demek ki bu da gösteriyor ki kardeşlerim bizler birbirimizi görme, selamlaşma, sevme, kaynaşmak zorundayız. Yani Allah'ın takdir ettiğini biz de ne yapacağız? Aynen kabul edeceğiz. Ne haset edeceğiz ne de bunun zıttına hareket edeceğiz ve halimize her zaman şükredeceğiz nimete sahip olmanın yolu o değeri bilmeden, benimsemeden kaynaklanır. E, eh, Allah hidayetin kıymetini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Öyle dalalete sapan insanlar var ki hem de kendilerini doğru yolda gören, şimdi gidin bakın mesela örneğimiz bugün tasavvuftan kaynaklandı. Ee, Şehirler ne derler? Sen benim dediğimi yap Ölüm anında şeytan senin imanını çalmaya gelir. Ben sana orada yardım edeceğim diyor. Kabirde diyor münker nekir gelecek. Sorgunu ben vereceğim diyor. Sırattan diyor seni şimşek gibi ne yapacağım? Ben geçireceğim. Bizim en müşkül yerlerimiz burası değil mi? Adam güvencesini bir veriyor. Oh! Sofi de ne yapıyor? Onun artık her dediğini yapar. Gelelim Risale-i Nur'a.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 bana gelip gidiyorlardı. Aa, bir de abdolları çok iyi değildi... ...kızların nebine iyi bakmıyor. Yani kızlar bende hani bazı ihtiyaçlar evet. geliyorlardı, geliyorlardı. Kızlara diyordum hani kitap okuyoruz Kur'an okuyoruz, evet. okuyoruz diyorlardı. Evet. E, Çetere tutuyorlardı. Evet. Yirmi yani, sayfa Kur'an okuduk. O yirmi sayfayı Kur'an okumaktan, kitap okumaktan saymıyordu hocam. Sen yirmi sayfayı sadece okuyacaksın ki ben senin çeterene artık koyacağım. Evet. Yani Kur'an okumuş veya okumamış... Yok, yani, Risale-i Nur okunacak. Hı hı. İlla Risale okunacak yani. Evet. Ben onlara diyorum, keşke namazda da Risale-i Nur okusanız da bari hı. tam ayrılsanız. Yani artık ortak bir yanımız kalmasa. Evet. Bir kolu. Bir kolu. kollarının birisi abim. Onlar e, hatta bir saatten fazla da zikir yaparlar. Allah'ın isimlerini tek tek sayarlar. Ama mesela isim vereyim Fetullah Gülen grubuna bak doğru namaz göremezsin. Ben bildiğim için diyorum yani. Çünkü 19 kola ayrıldılar şu an. 19 koldalar. Ve hepsi farklı farklı. Bizden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 hidayetin takdirini, kıymetini ne yapacağız bileceğiz. Allah bunu bilenlerden eylesin. İkincisi ise teyakkus. Ne demek teyakkus? Hazırlıklı olma. Tehlikeye ya da düşmana karşı uyanık halde olma. Kaflet etmeme. Uyanıklık, muhtemel düşmanın cinsine, gücüne arz ettiği tehlikeye göre eldeki nimeti ve değerleri korumak için karşı tedbir alma, hazırlık yapma açısından önemli değil mi? Yoksa başlı başına kuru kuruya uyanık kalma, gaflete düşmeme insana ne yapmaz? Bir şeye yaramaz. Ne var ki hazırlıklı olmasına rağmen uyanık davranılmazsa, gaflet uykusuna yatılırsa, hazır imkanlarda kesinlikle koruma görevini ne yapmaz? Yapmaz. Demek ki uyanıklık derken gerekli hazırlığa sahip bir uyanıklığı kastetmekteyiz. Öte yandan teyakkus halinin kıyam ve suresini eldeki korunacak nimet ve değerler de etkiler. Öyleyse kardeşlerim bizler bu ömürde başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Kaderimizde neler var onları da bilmemiz mümkün değil doğru mu?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 Sabır ilk anki sabırdır. Hadisini hatırlıyor musunuz? Allah Resulü bunu kime diyor? Bir kabrin başında ağlayan bir kadına değil mi? Seni de diyor çocuğunu ölse diyor anlarsın diyor sabrın ne olduğunu. Daha sonra Enes kendisine peygamber olduğunu söyleyince kadın susuyor. Daha sonra ve vesselam'a gelince sabır ne diyor? İlk anki sabırdır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok gülmeyin, kalbi öldürür diyor mu? Çok yemeyin, çarşı pazar dolaşmayın, bağırıp çağırmayın, boş yere malayanı ne yapmayın? Konuşmayın, çok uyumayın. Yani birçok nasihatlerle bizlere ne yapıyor? Uyarıyor. Peki bunları yapmazsak ne olur? Aşırı bir sevinçte, aşırı bir üzüntüde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 ...ama neticede tek şey vardır... ...kendi nefsini halka çıkarma... ...başka bir şey yoktur... ...onun için... ...her zaman uyanık halde bulunup... ...bu tür hallerden uzak durmanız gerekir... ...kazanan siz olursunuz... ...çünkü... ...doğru yolda olan insanların sayısı... ...her zaman az olacak... ...üçüncüsü ise... ...dikkat ve titiz olma... ...evet... ...elindeki nimeti... ...takdir eden kişi...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 Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kim diyor Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine ne yapmaz muhtaç etmez. Diyor. Bizim yapmamız gereken Allah'ın vermiş olduğu bu nimeti takdir edip bunun zıttına her hareketten uzak durma ve bunda çok dikkat etme. Ve Allah azze ve celali ayetinde dediği gibi emrolunduğumuz gibi dost doğru olmak. Ve unutmayalım ki sohbetin başında da e, zikrettiğim gibi Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ne yapıyordu? Düz bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Sonra Bu yolun sağına ve soluna ikişer tane daha çizgi çizerek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 Kurtulacağını söylüyor. Kim de bunlar ihlaslı kulların üzerinde iblisin hiçbir sultası neymiş yok. Allah bizi ihlaslı olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Dördüncüsü kıskanmama gereklilere den birisi. Evet. evet. Belki bu konu üzerinde çok çok durduk defalarca ama tekrar üzerinde durmakta e, fayda var.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 haramdır. Bu da istikametli olan birisi ne yapar? Ne yapar? Seminer sohbetlerimden birisinde üç tane maddeyi işleyeceğim. Birisi hırs. Birisi kıskançlık. Birisi de haset. Ki bunlar kimin huylarıydı biliyor musunuz? Dur. Evet. Dur. Öyle deme. Adem aleyhisselam hırslandı. Cennetten mahrum oldu mu? İblis kinlendi cennet gibi bir nimetten mahrum oldu mu? Kabil e, Habil'den kardeşini kıskandı e, o nimetten mahrum oldu mu? Hemen bir deme. Ama bu kuy, hepimizde olabilir mi? Fıtri olarak var. İşte bu ön plana ne yapmayacak kardeşlerim? Çıkmayacak.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 Ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı çok olan sensin. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim bizim kalbimizi de dinin üzerine daim kıl. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sohbetin son bu katlimesi olarak kardeşlerim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 Bu yolun birisi hangisi? İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama iman eden de küfredenler de ne yapsın diyor? Bilerek iman etsin, bilerek küfretsin. Allah bu nurlu yolda bilerek hareket eden samimi kullardan eylesin. Ama unutmayın ki kardeşlerim, bu doğru yolda yürüme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 bir garip, bir yolcu gibi ol. Hatta kendini kabir ehlinden at de. Hatta bir ağacın kölgesinde oturup oradan kalkan gibi ol. Diyor. Hı hı. Rabbim Subhanahu ve Teala o dönülmez yola geldiğinde eyvah, eyvah diyenlerden bizleri eylemesin ve burada bu nasihatları alıp Sıra tu daim olan sanının kullardan edesin. ente <gülüyor> ve etrubilim.